Bismillahirrahmanirrahim Şefaat meselesi Doğrudan doğruya şirk yolunu tutan veya irtikap ettikleri bidat ve fitneler sebebiyle sonunda şirke karar kılan kimseler meşru ve izin verilmiş bir şeklindeki kabir ziyaretini bu hale getirmekte aldandıkları ve ileri sürdükleri bir meselede şefaat meselesidir. Bunun için burada şefaat meselesini de ele almak istiyoruz kardeşlerim. Onlar kendi zihniyetlerine göre şefaat meselesinde de şöyle demektedirler. Kul bütün himmeti ve ruhu ile Allah'a yakınlık kazanmış bir zatın ruhuna yöneldiği zaman kendi ruhu ile o veli zatın ruhu arasında bir iktisal birleşme meydana gelir ve ozat o kulun kendi ile Allah arasında bir vasıta, bir şefaatçıdır. Dolayısıyla Allah'tan alacağını ozattan almış olur. İşte bunların bu konudaki iddiaları bu merkezdedir. Onlar bunu padişahın sarayında bulunan ve tamamen onun sevgisini, yakınlığını, itimadını kazanmış bulunan ve padişahın hizmetçisine benzetirler. Kul ile Allah arasında vasıta ve şefaatçi olmayı, bir kimsenin kendisi ile padişah arasında şefaatçının aynısı zannederler. Yüce yaratıcının lütuf ve ihsanına nail olmayı, bir mahluk ve fani olan padişahın yardım ve ilgisine kıyas ederek şirke düşerler. Bilmezler ki kardeşlerim, bütün şirk yollarının kapısı böylesine yapılan batıl bir zandan ibarettir. Evet bilmezler ki bütün puta tapıcılar yaratılmışların hal ve şartlarını yaratanın lütuf ve ihsanına nail olmakta bir ölçü olarak kullandıkları ve peygamberlerin bu husustaki ikaz ve irşatlarına kulak vermedikleri için şirk vadilerine yuvarlanmışlardır. Halbuki Yüce Allah bütün peygamberlerini ve son peygamber olan Ali sallatü vesselamı bu batıl kıyaslamaları bıraktırmak için göndermiş. Eğer onlar bunda ısrar ederlerse kendileriyle savaşılmasına izin verilmiştir. Ali sallatü vesselam ve ona inzal buyurulan Kur'an-ı Azim'işan aynı zamanda onların ebedi cehennem azabı ile azap göreceklerini de ilan ve tebliğ buyurmuştur. Kardeşlerim Önceki bütün kitaplar ve peygamberler de bunu böylece tebliğ ve tatbik etmiştir. Bugün bütün asli şekliyle mahfuz olarak elimizde bulunan kitabımız Kur'an, başından sonuna kadar bütün ayetleri ve sureleriyle tevhidi tanımayıp şirk yoluna sapan ve bu yoldan dönmeyip ısrarda bulunan müşriklerin bu kıyaslamalarını bütün bu şirk yollarını red ve iptal etmektedir. Çünkü Kur'an'ın tamamı tevhidin hakikati, hukuk ve adabının tatbiki ile ilgili bulunmaktadır. Şirk de bütün yolları ve neviileri ile tevhidin zıttı ve ihlali olduğu için onunla ilgili bulunan ayetler dahi tevhid konusunu teşkil eder. İşte meşru kabir ziyaretini ve şefaat meselesini tahrif ederek kullananlara ait ayetler vardır. Ve bakın bu ayetlerden bir tanesi Rabbimiz subhanahu ve teala Zümer 43'ten 45'e kadar diyor ki Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye gücü yetmeyen, düşünmeyen şeyler olsa da mı? De ki bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü tamamen O'nundur. Sonra hepiniz O'nun huzuruna getirileceksiniz. Bakın, Kur'an açıkça bildiriyor ki kardeşlerim, şefaatin tamamı göklerin ve yerin mülkünün sahibine ait yerlerin ve göklerin sahibi ise sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dir. Allah her bakımdan ve mutlak olarak birdir. Onun hiçbir bakımdan hiçbir ortağı eşi, benzeri yardımcısı bulunmamaktadır. O kuluna şefaat ettiği şefaat izni verdiği zaman bunu şefaatine izin verdiği kuluna onun yardım ve hizmetine ihtiyacı olduğu için değil, şefaat dileğinde bulunan kuluna merhamet ettiği içindir. Onun iradesi de mutlaktır. Dilediği kuluna acır ve şefaat edilmesi için izin verir, dilemese o kuluna acımaz ve şefaat izni vermez. Onun iradesi ve hükmü üzerinde tasarruf edebilecek hiçbir varlık düşünülemez. Ve asla onun şefaat etmesi, şefaat için izin vermesi, zavallı bir kul olan ve mahiyetindeki kulların hizmetine ve itimatına muhtaç bulunan bir kralın, kralın şefaatı izin vermesine yardımda bulunması için aracının aracılığını kabul etmesine benzemez benzetilemez evet çünkü bir kral bazen aracının aracılığını yakınlarından birinin şefaatını kabul etmek zorunda kalır aksi o yakın adamının yardımını samimiyet ve itimat çerçevesi içinde devamına ihtiyaç duyduğu hizmetini kaybedebilir. Ve hatta durum iyice tersine gidecek olursa sarayın bu yardımcıları birleşip anlaşarak kralı tahtından indirebilir. Krallık iktidarından uzaklaştırabilir. Böylesine ihtiyaçlar içinde bulunan bir faninin yanında yardımcı ve aracı bulunanların şefaatçiliğiyle Yüce Allah'ın olan ve daimi onun iznine bağlı bulunan şefaata kıyas edilebilir mi? Edilirse batıl olmaz mı? Evet kardeşlerim, batılı haktan, hakkı batıldan ayırt edebilme basiretinden uzak olanlar, böyle bir kıyasla yola çıktıkları için, ilahi ve Muhammedi şefaati de yanlış anlayıp yanlış tatbik etmişlerdir. Bunu da kendi bidat ve şirklerine alet etmişlerdir. Şimdi biz sırası gelmişken şefaatin hem İslami ve hakiki manasını hem de Allah'a ortak koşma şeklinde tecelli eden kısmını izah edelim. Yukarıdaki geçen ilgili ayette gayet açık olarak haber verildiği gibi şefaatin tamamı Allah Azze ve Celle'nindir yani Allah Azze ve Celle'den başka şefaatçı yoktur. Çünkü Yüce Rabbimiz bunun böyle olduğunu haber vermekte. Demek ki şefaat mutlak olarak hiçbir kula verilmiş değil. Önce kaydı olarak bunu yakalayalım. Şefaat ancak Allah'a ait olduğuna göre önce Yüce Allah'ın şefaati irade buyurması gerekir. Razı olduğu sevdiği bir kuluna şefaat için izin vermesi gerekir. Hakkında şefaat edilecek kula, Yüce Allah'ın acıması, ondan dahi razı olması gerekir. Demek ki, şefaat Allah'ın izni ilendir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinedir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinin izin verdiklerinedir. Evet, şefaat ancak Allah'a ait olduğuna, ve bir kulun şefaatçi olabilmesi için böyle şartlar bulunduğuna göre işte bu şartlar dahilinde şefaatçi olan bir kul ehli şirkin anladığı ve ileri sürdüğü gibi mutlak şefaatçi olamaz. Ve bir kralın veya herhangi bir mahlukun yanında yapılan şefaat de asla tamamı Allah'ın olan manevi şefaata kıyas olamaz. Aradaki fark gayet açık ve bellidir. Bidat ve şirk ehlinin anladığı manadaki bir şefaati İslam red ve iptal etmiştir. Bakın bu hususta birçok ayet-i kerime vardır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Bakara 123'te şöyle buyuruyor. Ve sakının o günden ki kimse kimseden yana bir şey ödeyemez kimseden fidye kabul edilmez hiç kimseye şefaat fayda vermez herhangi bir taraftan yardım da görmezler yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala ey müminler ne alışverişin ne bir dostluğun ne de şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size verdiğimiz rızık ve imkanlardan Allah için harcayın biliniz ki kafirler zalimlerin ta kendisidir Bakara 254 Yine Allah subhanahu ve teala Allah'ın huzuruna toplanacaklarına inanıp bu durumdan korkan kullarımı onunla uyar ki kendileri için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi onları böyle uyar ki belki korunurlardır enam 51 İşte işte kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayetleriyle haber veriyor ki onun kulları için ondan başka hiçbir şefaatçileri yoktur. O her şeye kadir ve mutlak şefaatçi Yüce Allah'tır. Ne zaman kuluna acır, kulundan razı olursa, bu kuluna şefaatçi için ayrıca izin verirse, işte o zaman bu şartlar ve kayıtlara bağlı olarak, olarak şefaat da gerçekleşir. Yoksa şefaat dahi yoktur. Kur'an'ın buyurduğu emirler bunlardır. Ve bu şartları açıkça bildiren başka ayetler de bulunmaktadır. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yunus 3'te diyor ki, Sizin Rabbiniz o Allah'tır ki, O'nun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz Allah budur. Ona kulluk edin, siz hiç düşünmüyor musunuz? Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Allah ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri olan, yaratıklarını koruyup yöneten, kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun huzurunda kim şefaat edebilir? Bakara 255 İşte İslam'ın, O'nun peygamberinin ve kitabının ispat ettiği meşruluğunu kabul ettiği şefaat budur kardeşlerim bu ise asla şefaatçi ve vasıta adı altında Allah'a bir ortak tanımak değildir İslam hiçbir şekilde Allah'a eş veya ortak tanımaz tanıyanları da tanımaz onlarla cihat ve harp eder Onları ve onların bütün şirk yollarını bertaraf etmek için bütün tebliğlerini yapar, tedbirlerini alır. İslam'a göre ilahi huzurda şefaat eden kimse kendisinin şefaat etmesine izin verilmiş, kendisinden tevhidi ve onun hukukuna riayeti sebebiyle razı olunmuş bir kuldur. Şefaata memur ve mezun kılınmış bir abd-i memurdur kendisine haydi kulum ben senden razıyım falan kulum için şefaatine izin verdim. Buyrulan bir buyruk adamıdır. Yani o dahi ilahi irade ve fermanın kulu ve kurbanıdır. Yoksa dilediğini şefaat edebilen, dilediğini kurtaran bir kurtarıcı değil. Bütün bu şefaatçi kulların efendisi Ali ve selam efendimizin kıyamet günü şefaatine mazhar olacak kimseler de ancak tevhid ehli olanlardır. Allah'ın bizi peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. Kardeşlerim, kayıtsız şartsız Allah'ı birleyen, tevhid ve imanlarına da asla şirk karıştırılmamış bulunanlardan başkası yarın onun şefaatine eremeyecek İlahi affa mazhar olamayacaktır Allah'ın kendisinden razı olduğu ve kendileri hakkında şefaatta bulunmasına izin vereceği kullar da ancak ve ancak tevhid ehli olan kimselerdir şirk ehli asla kimselerin şefaatine nail olamayacaklardır çünkü Allah subhanahu ve teala onlardan ve onların şirkinden küfründen asla razı değildir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? <gülüyor> Allah onların ne yapıp ne ettiklerini her şeyi bilir. Onlar melekler ve peygamberler Allah'ın razı olduğu kullarından başkası için şefaat edemezler. Ve onlar onun korkusundan titreyen kullardır. Enbiya 28 Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala o gün Rahman'ın izin verip sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez diyor Taha 109'da. Kardeşlerim işte bu ayetler dahi şefaatin hakikatini ve şartlarını haber veriyor. Bu şartların kullar bakımından en mühimi ise kendisi hakkında şefaat edebilecek olan kulun, Allah'ın kendisinden razı olduğu bir kul olması şartıdır. Şirk ehlinin ise Allah'ın kendisinden razı olmadığı kimseler bulundukları kesindir. O halde onlar için asla şefaat olmayacak ve olmaması da gerekiyor. Bunun sırrına gelince kardeşlerim iyi bilelim ve asla unutmayalım ki şefaatin tamamının Allah'a ait olması emrin tamamının hep Allah'a ait olmasındandır. Çünkü Allah kadiri mutlaktır. Her bakımdan da eşsiz ve ortaksızdır. Mutlak bir ve yegane hakimdir. Kullarının en faziletlisi ve keremleri bulunan aleyhissalatü vesselam ve melekler dahi sırf kuldur ve hep emir kullarıdır. Hiçbiri onun huzurunda Kendiliklerinden bir söze ve bir işe kadir olamazlar. Onun iradesine ve emrine karşı duramazlar. O izin vermedikçe bir şey yapamazlar. Özellikle ahiret gününde kendi nefislerine ve işlerine bile malik olamazlar. Oradaki bütün işleri ve halleri büf bütün onun iznine ve emrine bağlı olarak cereyan eder hakikatin bu merkezde olduğunu bilmeyen veya bilseler bile kabule yanaşmayan müşrikler ise vasıta ve şefaatçi edindikleri varlıkları adeta Allah'ın ortağı sanırlar. Sanki onlar mutlak kurtarıcılar imiş gibi onlara bağlanır. Allah'la kendileri arasında onları vasıta edinirler. Derken bütün nazarlarını kalbi tevekküh ve himmetlerini bu vasıtalara çevirirler. Peki, onların Allah'ın rızasını kazandıklarını, Allah'ın onlar için şefaat izni vereceğini nereden biliyorlar kardeşlerim? Elbette ki bu hususta kendilerinin herhangi bir ilmi bulunmamaktadır. Dünyadaki kralların din veya dünya büyüklerini, kendi aralarında cereyan eden yardımlaşma ve şefaatlere bakarak Allah'tan beklenen şefaat hakkında hüküm vermekse çok büyük bir cehaletin ve gafletin ifadesidir. Kul ile kulların yaratıcısı arasındaki işleri kullar arasındaki işlere benzetmektir. Böyle batıl bir kıyas ve benzetme ile ki bu putlaştırılmıştır. Bazı Hristiyanların Ey biricik Rabbimiz Mesih İsa diyerek İsa'ya dua ettikleri ve tapındıkları gibi. Evliyadan bazıları da bu şekilde putlaştırılmış, mutlak şefaatçi ve kurtarıcı edinilmiş, bir velinin türbesi olarak bilinen bir yere gidip, dahilek ya Seyyid falan falan, ey efendim nokta nokta gelip sana sığındım diyerek nida etmesi, keza çok uzaklardan sefere çıkıp tozlu ve zahmetli yollar kat ederek huzura geldikleri zata hitaben bir sırrı nokta nokta, ey falan hazretleri ben senin hayatının sırrına kasem ediyorum diyerek yeminler edilmesi, kullara kurbanlar sunulması hep onun ifadesi değil mi? Ne diyelim? Yüceler yücesi Allah'tan bu insanların en cahilleri için hidayet ve inayet diyelim, dileyelim kardeşlerim. Allah'ım ayağımızı İslam'da sabit kıl. Şirkin, küfrün, cehaletin her türünden bizleri uzak kıl. Hem bizi, hem eşimizi, hem çocuklarımızı kıyamete kadar. Kardeşlerim, bu cahillerin cehaletlerinin temeli yüceler yücesi Allah'ı onun kadiri mutlak oluşunu, mutlak varlığını ve birliğini, ortak ve yardımcılardan münezzeh oluşunu bilmemeleridir. Onun aynı zamanda bir gani mutlak olduğunu tanımamalarıdır. Uluhiyet ve samediyle ona arif olmamalarıdır. Çünkü o öylesine bir gani ve samettir ki, her şey muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç değildir. İşte zavallı kul kendisinin ve herkesin daima zatına muhtaç oldukları kadiri mutlaka sığınacağı yerde inayet ve şefaati dahi ancak ondan bilmesi ve beklemesi gerektiği halde gidip kendisi gibi muhtaçlara sığınır. Kollara kulluk eder, şirke sapıp tevhide aykırı gider. Allah'tan onun yüce zatından yüce sıfatlarından gaflet eder kendisi gibi bir kulu Rab ve ilah edinir onun kabrini putlaştırır bütün alemlerin Rabbi ise kardeşlerim rububiyet ve uluhiyet şanını ihlal edenleri bakın kitabında nasıl teşhir ve ilan ediyor Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler şüphesiz kafir oldular. Habibim sen de ki öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i onun annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese Allah'a karşı kimin elinde bir şey var? Göklerde ve yerde bu ikisinin arasında bulunan her şey O'nundur o dilediğini yaratır o her şeyi yapabilen her şeye gücü yetendir diyor maide 17'de bütün bu ayetler gösteriyor ki kardeşlerim yüce Allah'ın hadiri mutlak gani mutlak olması de tamamının onun olması gerektiğindendir ve de onundur onun izniyle onun huzurunda gerçekleşen bir şefaatin şefaatçisi de sırf onun kuludur. Asla ortağı yardımcısı değildir. Dünyadaki insanlar arasında veya bir hükümdar ile idaresinde bulunan kimseler biri gibi değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi bir hükümdar aslında yanında birisi için yapılan şefaati kabul etmek istemediği halde kabul etmek zorunda olabilir. Çünkü onun yakınlarıyla kendisi arasındaki durum Allah ile onun kulları arasındaki durum gibidir. Kardeşlerim o halde dünya büyükleri, krallar, hükümdarlar nezdindeki şefaatleri hmm. Allah'ın huzurundaki şefaate kıyas ederek yola çıkanlar yollarını şaşırmışlardır. İmandan sonra küfre tevhidden sonra şirke düşmüşlerdir. O halde iyi anlaşılmış ve ortaya çıkmıştır ki, şefaat de iki kısımdır. Ehli iman, ehli tevhid olanların inanıp kabul ettikleri şefaat, diğeri ise ehli bidat ve ehli şirkin inanıp kabul ettikleri şefaattır. Bu iki şefaat ise, yer ile gök kadar birbirinden ayrı ve başkadır kardeşlerim. Burada şunu da gözden uzak tutmayalım. Ortaktan ve bütün kusur ve ihtiyaçlardan münezzeh olan Yüce Rabbimizin Kur'an'da reddettiği şefaat şirk ehlinin anladığı manadaki şefaattır. Yani bir hükümdar ile idaresindeki kimselerden biri arasında cereyat eden, mana ve mahiyetindeki bir şefaat Allah indinde batıldır. O halde Kur'an'da reddedilen şefata inanan Kur'an'da reddedilen manada Allah ile kullar arasında bir şefaatçi edinmek şirktir. Böyle bir şefata inanan kimseler müşrik olur ve asla böyle bir şefaata inanmanın kendilerine bir faydası olmadığı gibi üstelik zararı vardır. Çünkü bu yüzden hiçbir şekilde ona ortak koşmayan iman ehli ise onun indinde onun izninde tahakkuk edecek olan şefaattan faydalanacak, yarın ahirette bu şeriata layık ve mazhar olacaktır. Ve zaten ancak böyle kullar için şefaata izin verilecektir. Yoksa kayıtsız şartsız şu veya bu varlığı Allah ile kendisi arasında şefaatçi ve vasıta edinen bir kul, şefaatçi edindiği varlığın şefaatini görecek değildir. İşte Kur'an'ın öğrettiği şefaat, onun meşruiyet ve maklubiyet şartları bunlardır. Şartları bulunmadığı zaman şefaat da bulunmaz. Şefaat, şefaatçi edenin kimsenin iradesine veya zannına bağlı bir şey değildir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi, Allah'ı bırakıp da kendilerine ne zarar ne de yarar vermeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah indinde bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden tamamen uzak ve yücedir. Yunus 18'de evet kardeşlerim Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde Allah'tan başka şefaatçi ve kurtarıcı edinenlerin müşrik olduklarını haber veriyor fakat tarih boyunca görüldüğü gibi bazı kimseler veli veya masum kabul ettikleri için edinmişler onların onlarla Allah ile arasına koyup şefaatçi ve kurtarıcı ilan edilmişler onların ruhlarına sığınarak Allah'tan beklenilmesi lazımdır gelen şefaat ve yakınlığı rıza ve rahmeti feyiz ve nuru onların kabirlerine gitmişler ve onlardan beklemişlerdir Böyle onları mutlaştırmışlardır. Şefaatın kanun ve şartlarına uymaksızın hala fanilerden bir şefaatçi aramakta ısrar eden ne şefaatçi olabilir ne de herhangi bir şefaatçinin şefaatinden fayda görebilir. Böylesi olsa olsa müşrik olur ve Allah'ın gadabına uğrar. Yüce Allah bunu hakkıyla anlamaya muvaffak kıldığı kullarını Aynı zamanda tevhidin ve şirkin hakikatını anlamaya da kılar. Ve böylece okul Kur'an'da reddedilen şefaat ile ispat edildiği şefaatın farkını da kavramış olur. Allah'ın nur ve hidayet vermediği bir kimse ise karanlıklar içinde bocalar durur kardeşlerim. Allah'ın bizi tevhitten ayırma rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltme. Karanlıklardan çıkar, nurundan aydınlat Ya